emisyonlarını %55 azaltmayı ve 2050 yılına kadar da karbon nötr olmayı hedefliyor. Çin bile 2060 için karbon nötr olma hedefini koydu. Japonya, Güney Kore, Güney Afrika, Kanada ise sıfır emisyon planlarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ise Paris Anlaşması'na geri döndü. Karbonsuz yeni bir düzen kuruluyor ve Türkiye bu düzenin dışında kalıyor. Sanayi devrimi öncesine kıyasla dünyanın ortalama yüzey sıcaklığındaki artış...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 En çok sere gazı salımı yapan 20 ülkeden biri olan Türkiye'nin de hemen harekete geçmesi gerek. İklim krizini önlemenin formülü ise biliniyor. Petrol, kömür ve doğal gaz kullanımını hızla en aza indirmek ve 2050 yılına gelmeden sıfırlamak. Deniz, orman gibi karbon yutaklarını korumak ve iyileştirmek. Türkiye, petrol ve doğal gazı da zaten dışa bağımlı. Tükettiği kömürünse %60'ını ithal ediyor. Yerli kömürse hem kalitesiz hem de hava ve su kirliliğine yol açıyor. Öte yandan Türkiye'nin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ekonomik ve çevresel bir dönüşüm başlatması mümkün. Enerjiyi daha tasarruflu, verimli kullanmak, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını önceliklendirmek, hem iklimi hem de Türkiye'nin ekonomisine koruyacak. Bilimsel çalışmalar Türkiye'nin iklim krizinden en çok etkilenecek ülkelerden biri olduğunu gösteriyor. Tanıklık ettiğimiz sıcak hava dalgaları, sel baskınları, şiddetli yağışlar ve kuraklıklar yaklaşan felaketin ilk uyarıları. Bu felaketi önlemenin ve iklim krizinden çıkmanın yoluysa bir an önce harekete geçerek Paris anlaşmasını onaylamaktan ve küresel iklim hareketinin bir parçası olmaktan geçiyor. Bu yüzden Türkiye daha fazla beklemeden... Paris anlaşmasını onaylamalı ve iklim krizini durdurma konusunda bu ilk adımı atmalı deniyor kampanyada. Çok geç olmadan siz de change.org/paris adresinden hükümete seslenebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde meclise gelmesi beklenen hayvan hakları kanunu yasa teklifinde Yunus Parkları'nın kapatılmayacağına dair çıkan haberler üzerine Yunuslara Özgürlük platformu change.org/ Yunus Parkları Kapatılsın adresindeki kampanyasında bir güncelleme paylaştı. Güncellemede Türk Psikologlar Derneği, Ceviz Otizm Araştırmaları ve Toplumsal Savunma Derneği'nin uzman görüşlerine yer verildi. Bu üç kurum yaptıkları açıklamalarda Yunus Parkları'nın Yunus terapi ve yüzme adı altındaki ticari faaliyetlerle özel gereksinimli çocukların ailelerinin maddi ve manevi olarak sömürülmesine zemin hazırladığını ve hayvan haklarına aykırı tesisler olduğu vurgulandı. Türk Psikologlar Derneği aynı zamanda insan-hayvan-doğa ilişkisinde eşitlikçi bir düzlemde sağlanması gerektiğini belirterek bu ilişki sağlanırken tüm tarafların iyilik hali göz önünde bulundurulmalı dedi. Ceviz Otizm'de Yunusların mahpusluğu ile otizmi ilimlendirmenin Doktrinde gelişmekte olan hayvan hakları hukuku, nöroçeşitlilik hareketi kapsamında engelli hakları hukuku ve halk sağlığı açısından problematik esaslar bulunmaktadır. açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz yıllarda pek çok ulusal ve uluslararası uzman ve kurum akademisyenlerin raporları Yunus'ta terapi faaliyetinin bilim camiasınca desteklenmediğini ve insanlar için son derece tehlikeli riskler içerdiğini ortaya koymuştu. Yunuslara Özgürlük Platformu yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyonu vekillerine ve parti başkanlarına tepkimizi göstermeye devam etmeliyiz ve mevcut tesislerinde kapatılarak rehabilitasyon ve ömür boyu koruma merkezlerine dönüştürülmesini istemeye devam etmeliyiz. Bu güncellememizi 2014'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu'na teslim ettiğimiz 500 bin imzaya ek olarak devam eden kampanyamızı yaygınlaştırarak Önümüzdeki hafta meclise gelmesi planlanan ve pek çok maddesiyle hayvanların ve kamu vicdanının değil hayvan tüccarlarının yanında yer alan kanun teklifinde Yunus Parkı ve Hayvanah Bahçeleri gibi tüm hayvan hapishanelerinin yasaklanıp kapatılarak rehabilitasyon ve ömür boyu koruma merkezlerine dönüştürülmesini lütfen sen de talep et demişler. Tutsak hayvanlarının sesini duyurmak ve daha fazla hayvanın gelecekte esir edilmesine engel olmak için Daha fazla ses çıkarmalıyız, desteğinize ihtiyacımız var diyor kampanyada Change.org Taksim Yunus Parkları kapatılsın adresinde. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel haber programını derleyen Gülçin Şahin Büşrayar. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz. Pazartesi günü yine buluşmak üzere. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri